When you cock a weapon, you feed a round into the chamber from the magazine. When it's collected, bullet from the magazine, it's carried to the trigger. When the trigger is pressed, the hammer flies forward, strikes the base of the firing pin, and it will shoot it, and the guns will be explode. Sierra Leone'den bir çocuk savaşçı olan El Hacı Savane ve İngiliz ordusundan Binbaşı John Conway bir saldırı silahının nasıl ateşlendiğini anlatıyorlardı. Uluslararası hukuka göre Binbaşı Conway gibilerin uluslarını korumak için silah taşıma hakkı var. El Hacı Savane gibi çocukların ise silah altına alınması yasak. Oysa Savane yıllarca Kaleşnikov'la yaşadı. Zaman zaman üyesi olduğu isyancı grubun saldırılarında en önde gidenler arasındaydı. Silah kaçakçılığı dizimizin daha önceki bölümlerinde dünya çapında yasa dışı silah ticaretinden bahsetmiştik. Bu bölümümüzde ise bu sorunla mücadele çabalarından bazılarını ele alacağız. Small arms cause big losses. Small arms are implicated in well over a thousand deaths every single day. Küçük silahlar büyük kayıplara neden oluyor. Günde bini aşkın ölümde bu silahların adı geçiyor. 1990'dan bu yana 49 büyük çatışmadan 46'sında bu silahlar yaklaşık 4 milyon ölüme neden oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılarından Louis Frechett'in New York'ta konuya ilişkin geçtiğimiz yıl düzenlenen konferansta yaptığı konuşmadan bir bölüm. Konferansın amacı küçük ve hafif silahların gayri meşru ticaretini her yönüyle ele almak olarak ilan edildi. Bu ifade hem bu ticaretin karmaşık karakterini ortaya koyuyor hem de yasalla yasa dışı arasındaki ayrımın bulanıklığını. Bu konferans yıllardır küresel gündemin bir kenarında olan sorunun uluslararası topluluk tarafından ele alınmasına yönelik ilk kolektif girişim oldu. Birleşmiş Milletler Gelişme Programı'nın Küçük Silahlar Projesine başkanlık eden Robert Sharp bu forum sayesinde önemli ilerleme sağlandığını söylüyor. Bence başarılı oldu çünkü konuyu küresel gündemin parçası haline getirdi. Konuyla ilgili tüm taraflara yönelik bağlayıcı olmayan bir program sunuldu. Bu program bağlayıcı değil ama bazı siyasi vaatler var. Dahası konuyla ilgili çeşitli taraflar arasında eş de sağladı. Şu anda da bunun uygulamasını izliyoruz. Kat ettiğimiz mesafeyi ne kadar başarılı olduğumuzu ölçmeye çalışıyoruz. Ne gibi eksiklikler var belirlemeye çalışıyoruz ki bunları bu eksiklikleri gidermeye daha fazla kaynak aktaralım. Birleşmiş Milletler'in düzenlediği konferansta söz konusu silah ticaretiyle mücadeleye yönelik eylem planı önerildi. Önerilerden biri farklı ülkelerdeki silah yasalarının birbiriyle paralel hale getirilmesi oldu. Diğer öneriler arasında ise gümrüklerde daha iyi kontrol, silah takibine yönelik yeni bir sistem, silah ambargolarının daha sık uygulanması ve eski savaşçıların silahsızlandırılması var. Bu haliyle öneriler oldukça etkileyici görülebilir ancak Robert Scharf devletlerin uygulamaya yönelik sorumluluk taşımadığını belirtiyor. Nitekim Birleşmiş Milletler Konferansı'nda başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülke bağlayıcı bir kararı imzalamaya pek gönüllü olmadı. Güney Afrika Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü Müdürü Seramik, Amerika erken bir aşamadan itibaren konferansa karşı saldırgan bir tutum sergiledi, diyor. Meek, Amerika'nın itirazlarının başlıca nedeninin ise ateşli silahların bireysel mülkiyetini sınırlama ve hükümetlerin isyancı grupları gizlice silahlandırmasını yasaklama planları olduğunu belirtiyor. Konferansın ya ilk ya da ikinci günüydü. Amerikalı Bakan Yardımcısı John Bolton kalktı ve bu konferans başarısızlığa mahkum çünkü sizin anlaşma yapılmasını istediğiniz bazı alanları biz kabul etmiyoruz dedi. Özellikle de sivil halkın silah sahibi olması ve devlet dışı unsurlara silah transferi konularında itirazları vardı. Çoğu ülke bunun yasaklanmasını, silah ticaretinin yalnızca devletler arasında yapılabilmesini istiyordu. Birkaç ülke ise buna karşıydı. En çok Amerika Birleşik Devletleri'nin sesi çıkıyordu. Amerika'nın çıkarlarının her şeyden önce geldiğini, kimi isterlerse onun silahlandırma hakkına sahip olduklarını söylüyorlardı. Peki tüm bunlar ilk kez yapılan bu girişimin tümüyle boşa gittiği anlamına mı geliyor? I think on the positive side what the UN conference did is it really did raise the issue if you like on the international agenda. Now... Birleşmiş Milletler Konferansı'nın olumlu yönü şu oldu. Konuyu uluslararası gündemin parçası haline getirdi. Şimdi Afrika'da her ülke küçük silahlar sorununun farkında olduklarını, bu konuda bir şeyler yaptıklarını söylüyor. Bu 6 yıl içinde büyük bir değişim demek. Olumsuz yönse şu, bir şeyler yapmaya yönelik gerçek bir çaba gözle görülür şekilde eksik. Küçük silahların yayılmasına karşı girişimlere yönelik başlangıçtaki iyimserliğin başlıca nedeni, Kara mayınlarına karşı uluslararası kampanyanın başarısıydı. Ancak Birleşmiş Milletler'den Robert Sharp küçük silahlar konusunun daha zorlu olduğunu belirtiyor. "But she is not like mine, clearance. It's not like mine action. Mines stay in one place. They're easy to survey. You can actually calculate the costs. Uh, weapons move." Bu konu mayın temizlemeye, mayınlarla mücadeleye benzemiyor. Mayınlar tek bir yerde durur, saptanması kolaydır, maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Silahlarsa hareketlidir. Yani verilere ulaşmak çok daha zor, sonuçları hesaplamak çok daha zor. Gelecekte ne yönde hareket edeceklerini öngörmek daha zor. Kayrı meşru silah ticaretini önlemek geleneksel olarak gümrük ve polis memurlarının görevi. Ancak dünyanın bazı bölgelerindeki yüksek talep, Başka bölgelerdeki arz fazlasıyla bir araya gelince ortaya yoğun bir ticaret çıkıyor. Kaçakçılar gümrükçüleri aşıp isyancılara ve suç şebekelerine rahatça ulaşıyor. Sierra Leone'nin doğusundaki Koydu'da Uganda şehit korosu. Koydu iç savaş sırasında yerle bir oldu. Kilise, şehirde ayakta kalan ender binalardan biri ve pazar ayinlerinde tıklım tıklım doluyor. Sierra Leone gayrimeşru silah ticaretinden en çok çekmiş ülkelerden biri. 1990'larda isyancı grup devrimci Birleşik Cephe ihtiyaç duyduğu silahları düzenli olarak bulabiliyordu. Cephe silahlarının birçoğunu çatışmaya girdiği askerlerden alakoyarak elde etti. Ama önemli sayıda silahın kaynağı da komşu Liberya ve idi. Devrimci Birleşik Cephe üyelerinden Cibril Masaki bu silah ticaretinin tanıklarında. Devrimci Birleşik Cephe'ye 1991'de katıldım. Savaş sırasında 3 görevde bulundum. Önce hedef belirlemede çalıştım, sonra hareketin lideri Foday Sanko'nun özel asistanı, ardından da cephenin sözcüsü oldum. Devrimci Birleşik Cephe'nin elinden 10 yıllık çatışmalar boyunca sıradan tüfeklerden makineli tüfeklere birçok farklı türden silah geçtiğini söyleyen Masaki, Batı Afrika'da silah ambargolarını delmenin mümkün olduğunu belirtiyor. If the the United Nations arms embargoes really if it was going to be wholly and solely really monitored. The war was not going to last beyond 1998. But because Milletler Silah Ambargosu hakkıyla uygulanmış olsaydı savaş 1998'in ötesine uzamazdı. Ama bence ambargonun takibi yapılmadı. Çünkü Liberya ile Sierra Leone arasında silah akışının sürdüğünü gördüm. Gruplar Liberia'ya savaşmaya gider, sonra Sierra Leone'e silah getirirdi. Kısacası silah ambargosu gerçekten de takibe alınmadı. Sierra Leone'ye silah ambargosu uyguluyorsanız, bu ülkeye silah girmemesini garanti altına almak için tüm komşularının izlenmesi gerekir. Ama bu yapılmadı. Silahlar tüm bölgeye yayıldı. Özellikle de hafif silahlar. Son 10 yıl boyunca Batı Afrika'daki çatışma bölgelerine silah kaçakçılığı görece kolay biçimde yapılabildi. Londra'daki savunma çalışmaları merkezinden Chris Smith, Ambargoların tümüyle başarısız olduğu kanısında. Temel sorun, hafif silah ticaretinin kaçakçılar tarafından yapılması. Bunlar da tabi ambargo tanımıyor. Yani ambargolar sadece devletler arası düzeyde işe yarıyor. Birileri ambargoyu niyetli niyetliyse, söz konusu olan silahların özelliği nedeniyle bu çok zor değil. Bunlar hafif ve taşınabilir silahlar, ucuzlar, bir yerden diğerine kolayca götürülebilirler. Silah kaçakçılığına karıştığından kuş kullanılanların yargı önüne çıkarılması yönünde çeşitli ülkelere yapılan baskılar da artıyor. İtalya'daki bir dava bunun bir örneği. There is a court case at the moment in northern Italy, just outside Milan. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Alex Wines, Doğu Avrupalı bir kişinin uluslararası silah kaçakçılığında rol oynadığı iddiasıyla soruşturmaya alındığını belirtiyor. Bu kişinin Liberia ve Sierra Leone'ye yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği düşünülüyor. Davanın önemi ise bir Birleşmiş Milletler ambargosunun ihlaliyle ilişkili ilk dava olması. Ancak bu ve benzeri girişimlerin kalıcı sonuçlar getirmeyeceğini düşünenler de az değil. Chris Smith bunlardan biri. Burada söz konusu olanın kontrolü son derece zor, nakli ise son derece kolay olan hafif ve küçük silahlar olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Bu silahlar hafif, dayanıklı ve hareketli. Bu işi yapacak kişileri, şebekeleri bulabildiğiniz sürece, çatışma bölgelerine veya satıştan kar edebileceğiniz herhangi bir yere küçük silahlar nakletmek işten bile değil. Göründüğü kadarıyla daha sıkı gümrük kontrolleri ve kaçakçıların yargı önüne çıkarılabilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler... Sorunla mücadeleye yardımcı olacak ancak muhtemelen tümüyle çözemeyecek. Bu yüzdendir ki dolaşımdaki silah sayısını azaltmaya yönelik birçok girişim arzın kesilmesinden ziyade talebin sınırlanmasına odaklanıyor. Sierra Leone'nin doğusundaki Koydu'da eski savaşçılar bir büro önünde kuyrukta. Bu büro ulusal barış planı çerçevesinde eski savaşçıların silahsızlandırılıp toplum hayatına yeniden kazandırılmalarına yönelik kuruluşun bürosu. Kuruluşun yerel görevlisi Tamba Musa faaliyetlerini şöyle özetliyor. Hotelles combatants pour des reintegration and now we are we have started the reintegration proper we have started to put them into programs and presently we have 9 Eski savaşçılardan zihinlerini toplumla yeniden bütünleşmeye hazırlamalarını istiyoruz. Şu anda da bütünleşme sürecini başlatmış durumdayız. Farklı alanlarda eğitime yönelik çeşitli programlar uyguluyoruz. Bunların sayısı 922. Tamba Musa eski savaşçılara marangozluk, duvar ustalığı, terzilik gibi dallarda eğitim verildiğini belirtiyor. Önce danışmanlık süreci geliyor. Kapasitelerine göre farklı alanlara yönlendiriyoruz onları. Düzeylerine göre bazıları okula gidiyor, eğitim alıyor. Tüm bu girişimin amacı, eski savaşçılara hayatlarını kazanmalarını sağlayacak bir iş kolunda beceri kazandırarak silaha ve savaşa ihtiyaç duymamalarını sağlamak. Because their preoccupation now is how to prepare themselves to become useful beings in the society. That is a very good development because once they have Tabii ki silaha ihtiyaçları kalmayacak. Çünkü artık hedefleri topluma faydalı kişiler haline gelmek. Bu çok iyi bir gelişim. Çünkü bir kez zihinlerini geleceğe yönelik kendilerini geliştirme konusuna odakladılar mı, bu hem ülke hem de kendileri için iyi bir sonuç olacaktır. Eğitim görenlerden biri Emanuel Fabo. Eğitim görenlerden biri Emanuel Fabo. Manuel Fabo duvarcı olmak için eğitim gördüğünü söylüyor. Bu eğitimi alma nedenini ise şöyle anlatıyor. Because I want to be very useful within the society, that's why I myself in this training program. I want to be very useful within the society. I want to learn. Topluma faydalı olmak istiyorum. Eğitim programına katılmamın nedeni bu. Toplum içinde çok yararlı olmak istiyorum. Gelecekte daha iyi eğitimli olmak istiyorum. Gelecekte toplumda bir yerim olsun, iyi bir durumda olayım istiyorum. Bu yüzden de gelecekte bana ve aileme yararlı olacak bir şeyler öğrenmek istiyorum. Eski bir savaşçı olan Emanuel Fabo bu eğitim programının başlıca yararını da şöyle özetliyor. Bu tür programlar insanları geçmişi unutmaya özendiriyor. Bu eğitimde öğrendiklerimizi yararlı işler için kullanabiliriz, topluma faydalı şekilde kullanabiliriz. Bu da insanların geçmişi unutmalarını sağlayacaktır.